Formula 1 pilotları 2 saatte 4 kilo kaybedebiliyor. Yazar Akın Karahasan, Editör Çağrımert Bakırcı, Seslendiren Akın Karahasan. Oldukça klasik bir başlangıç olacak. Ama sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir vücuttan geçmektedir. Bu gerçek. Çeşitli nedenler ile insanların kimi dönem zayıflamasına, kimi dönem ise külü almasına sebep olur. Fakat insanlar, zamanın ekstra önem arz ettiği 21. yüzyılda beslenme alışkanlıklarını değiştirerek kısa sürelerde tüketime hazır olan ancak bol miktarda sağlık sorunu olduğu bilinen food hattı yiyeceklere yöneldi. Hal böyle olunca insanlık ciddi bir obezite sorunu ile karşı karşıya kaldı. Ve buna bağlı olarak da hızlı kilo vermek daha da büyük bir önem arz etmeye başladı başladı. Hızlı kilo vermek için neler yapabileceğinize dair günümüzde pek çok iddia ve yöntemleri sürülmüştür. Çok büyük bir kısmının bilimsel hiçbir temeli olmayan bu iddiaların hepsini burada ele alamayacağız. Bunun yerine bizler bu makalemizde yaptığı meslekten dolayı saatler içerisinde çok sayıda kilo kaybeden motor sporlarındaki yarışçılardan bahsedeceğiz. Motor sporları sandığınızdan çok daha zor. Sporcular dahil oldukları spor branşlarına göre belli egzersizler yapıp vücutlarını her daim bir sonraki müsabakaya hazır halde tutmaya çalışırlar. Düzenli beslenmeleri ve egzersiz yapmaları nedeniyle oldukça sağlıklı ve fittirler. Motor sporlarında ise normal spor branşlarına göre durum biraz daha farklıdır. Çünkü üzerinizde etkili olan sıcaklık, basınç gibi çevresel stresler kendilerini son derece uç noktalarda gösterir. Sıcaklık Sıcaklık öylesine önemli etkenlerdendir ki yarış müsabakalarından biri sıcak bir yarış gününe denk gelecek olursa sürücünün vücudu 60 derece gibi muazzam bir sıcaklıkla yaklaşık 2 saat gibi bir süre boyunca mücadele etmeye çalışır. Elbette bahsettiğimiz sıcaklık değerleri sadece hava sıcaklığından kaynaklı değildir. Olası yaralanmalara karşı korumak amacıyla giyilen tulumlar, eldivenler, botlar ve başınızı sıkı sıkıya saran devasel kaskınız vücudunuzun neredeyse bir alev topuna dönüşmesine sebep olur. Eğitimsiz bir sürücünün böylesine bir ortama birkaç dakikadan ağza dayanabilmesi oldukça zordur. Çözümü ise yarış süresince belli aralıklar ile su içerek vücuda sıvı girdisini sağlamaktır. G kuvveti G kuvveti, bir kütleye belirli bir durumda etki eden ivmeye verilen isimdir. G kuvveti isimlendirmesi aslında yanıltıcı olabilir. Zira bu kavram bir kuvvet değil bir ivmedir. Ayrıca sadece kütle çekimini değil, kütle çekimi eşleniyor olan, ekstra ağırlık hissine neden olan, kütle başına düşen ek kuvveti belirtir. Düz bir hatta sabit bir hızla ilerleyen veya hareketsiz duran bir cismi etki eden G kuvveti artı birdir. Dolayısıyla gündelik hayatta genellikle bir G kuvvetine maruz kalırız. G kuvveti birin üstüne çıkmaya başladığı anlarda vücudumuz tarafından alışılagelmiş dışında tepkiler verilir. Bunun başlıca sebebi ikinci kuvvetinin sizin mevcut ağırlığınızın iki katını hissetmenize neden olmasıdır. Özellikle F1 yarışlarında pilotlar 6G'ye varan kuvvetlere uzun süreler boyunca karşı koymaya çalışırlar. Yani 60 kilogramlık bir yarışçının vücudu üzerine 360 kilogramlık ekstradan bir yük söz konusu olabilmektedir. Bu kuvvet vücudun serbest konumlanması halinde sizi muazzam ölçüde yaralayabilecektir. Fakat gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde boyun hariç vücutlarının büyük bir kısmı sabitlenmiştir. Bu yüzden boyun kısmına özel antrenmanların yanı sıra ciddi ağırlıklar ile antrenmanlar gerçekleştirilmektedirler. Otomobil içerisinde tüm bu süreci yönetmek için vücudunuz efor sarf edecek ve ısı üretimi gerçekleşecektir. Besin ve sıvı kaybı Bahsini geçirdiğimiz etmenler ve bunların haricindeki daha birçok stres faktörüne bağlı olarak yarış pilotları yarış süresince terlemeye bağlı olarak ciddi miktarda sıvı kaybı yaşarlar. Bu kayıp gerçek kilo kaybı değildir. Sürücünün başına gelen şey literatürde desikasyon olarak tanımladığımız susuz kalma durumudur. Fakat bu bile oldukça ciddi boyuttadır. Öyle ki pilotların bir kısmı yarışın sonlarına doğru azalan su seviyesine bağlı olarak baygınlık geçirebilmektedir. Böylesine bir durumla başa çıkmak için yarış sırasında sıvı takmiyesi almaktadırlar. Ancak aldıkları sıvı miktarı nadiren yeterli düzeyde olmaktadır. Bu yüzden yarış sonrası ve öncesinde diğer spor branşlarına nazaran çok daha dengeli ve hedefe yönelik bir diyet izlenir. Sonuç, bahsini geçirdiğimiz tüm streslerde ortak noktamız olan sıvı kaybı başlığımızdaki sorunun cevabını merak eden okullarımız için cevap niteliği taşımaktadır. Normal çevre koşullarında kokpit sıcaklığının 40 ila 45 derece arasında değiştiği durumlarda her bir yarışçı 2 ila 3 kilograma kadar sıvı kaybedebilir. Aşırı çevre koşullarında ise yarışçıların kaybettiği kilo miktarı 4-4,5 kilogram arasına ulaşabilir. Yarış sırasında zaman zaman sıvı tedariki olsa da kaynayan ortamda terleyerek kaybettikleri su miktarını dengeleyemeye başaramaz, ve bu da aşırı dehidrasyona neden olur. Her yarışçı yarış öncesi ve sonrası tartılır. Tartıya çıkana kadar hiçbir sürücü bir şey yiyip içemez. Bu süreç sayesinde yarış seansı sırasında kaybedilen kilolar takip edilebilir.